Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselam aleyha Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bu haftaki tefsir dersimizin konusu kaldığımız yer. Şuara suresi 122 en son. 123. ayetten itibaren devam edeceğiz inşallah. Bundan önce biz şuara suresinde Musa Aleyhisselam ve kavminin kıssasını gördük. İbrahim Aleyhisselam ve kavmiyle mücadelesini gördük. Nuh Aleyhisselam ve kavmiyle mücadelesini gördük. Şimdi de Ad kavmiyle onlara gönderilen Hud Aleyhisselam kıssasını göreceğiz. Evet 123. ayette şöyle buyuruyor Rabbimiz ve Teala: Kezlebet Adunil Murselin. Ad kavmi de Muselileri gönderen elçileri yalanladı. Öncelikle Ad kavminden başlayalım. Ad kavmi, Nuh kavminden sonra olan bir kavim. Bunların yaşadığı bölge Yemen sınırları içerisinde Aden ile Hadremevd arasında bölge. Çok kumluk bir araziymiş bunların yaşadığı. Kumluk bir arazide yaşıyorlar. Ad kavmi cisimce, bedence büyük <gülüyor> Varlıklarmış. Hani bazı kavimler vardır. Cismen küçüktür. Günümüzde de var böyle. Mesela bu Endonezya taraflarından, Çin, Çin taraflarında o genelde çekik gözlü olan insanlar Malezya ırk aynı şekilde. Genelde küçük bedenli oluyorlar. Zayıf oluyorlar. Umreye Hac'a gidenleri görmüştüm. Sudan halkının geneli iri yapılar. Nijerya halkının geneli iri yapılar. Bunlar gibi, yani günümüzde bunun gibi farklılık olduğunu görüyoruz. Alt kavminde iri yarı bir kavimmiş. Güçlü kuvvetli, düşmanlarını alt eden Ad kavmi öyle iri yapılı ve güçlüymüş ki savaştıkları bütün toplulukları yenerlermiş. Hatta bir zaman sonra artık bu güçlerini kuvvetleri Allah'ın onlara verdiği bu gücü kuvveti beğenmeye başlamışlar ve var mı bizden daha güçlü birileri diye meydan okumaya ve kibirlenmeye başlamışlar allah Teala Teala'da buyuruyor ki, onları yaratan, onlardan güçlü olduğunu onlar görmüyorlar mıydı? Onları yaratan onlardan daha güçlü. Sert kavga kavgayı seven, kavgadar bir milletmiş ad-ı kavmi. Onlara azze ve celle onların içinden olmak üzere bir peygamber gönderir. Adı Hud. Değerli bir peygamber. Onlar bu Hud aleyhisselamı yalanlıyorlar. Reddediyorlar, kendilerine önce gelen Nuh kavminin yaptığı gibi. Kendilerinden sonra gelen Semuh ve İsrailoğulları gibi ve diğer e, halklar gibi peygamberi yalanlıyorlar, büyükleniyorlar, büyük çoğunla çok az iman ediyor. Allahu Teala bu yalanlamayı ifade ederken çoğul siga kullanıyor. Nuh Aleyhisselam'ın kıssasında da görmüştük bunu. Onlara gönderilen tek Rasul de Nuh Aleyhisselam'dı. Teala Nuh'un kavmi murselleri yalanladı demişti. Yani elçileri yalanladı. Ona da değilmiştik. Ad kavmine de gönderilen elçi sadece Hud aleyhisselam. İkinci bir elçi gönderilmemiş. Bazı topluluklar Allah-u Teala birden fazla elçi gönderiyor ama bu bahsi geçen Ad kavmine, Umut kavmine ilahir. Allah-u Teala tek elçi gönderiyor. Bu tek elçiye de yalanlamasını Allah-u Teala elçileri yalanlar diye çoğu sivere zikrediyor. Neden? Peygamberlerin getirdiği ortaktır. Hepsi aynı şeyi getirirler. Tevhid dinini getirirler. Şeriatlar ayrı olsa da bu birincisi. Getirdikleri şey ortak. İkincisi de her peygamber kendisinden sonuna gelecek Resul'e iman etme, ittiba etmeyi halkına vasiyet eder. Vasiyet eder, emreder. Yani benden sonra benim getirdiğimi veya bu davete çağıran birisini görürseniz ona itaat edin, ona ittiba edin diye onlardan söz alır, ahit alır. Dolayısıyla bir Resul'ü, bir elçiyi yalanlamak onun getirdiğini yalanlamak kısmından olduğu için diğer hepsini yalanlamış sayılır. Çünkü Peygamberlere, rasullere iman etmek imanın bir kısmıdır. Rasulleri iman ederken allah Teala bize öğretiyor ki لَا نُفَرِّغُ بَيْنِ اَحَدٍ minhum. Onların arasında biz hiçbirisini ayırt etmeyiz. Deyin diyor. Biz hepsine iman ederiz. Tüm insanlık, bütün peygamberlere iman etmek zorunda. Eğer iman ettim diyorsan hepsi Allah'ın gönderdiği peygamber. Hepsi Allah'tan vahay alarak bu dini insanlara getirdi, öğretti. O zaman birisin diğerinden ayırt edemezsin. İsa Musa'dan üstündür diyemezsin. Muhammed Musa'dan üstündür diyemezsin. Belki aralarında fazilet farkı vardır, şeriat farkı vardır. Ama o iyidir de şu kötüdür, bu güzel de şu şirkindir diyemezsin. Peygamberler, rasulleri iman, bütünsel bir imandır. Hepsini iman etmeye iht ihtiva eder içerir. Birisini yalanladın mı? Allahü Teala'nın ifadesiyle hepsini yalanlamış demek. Bunu niye söylüyoruz? At kavmi anlamış huzda da yananlamış. Ondan sonra hilal de yananlamış. Bize ne Ad kavmi yani? Biz buradan ne alıyoruz? Biz buradan Rasullere imanın bütünsel olduğunu, birisine iman etmekle kurtulamayacağımızı, hepsine iman etmemiz gerektiğini anlıyoruz. Hepsi Allah'ın gönderdiği elçidir. Hepsi hakkıyla vazifelerini yapmışlardır. Ve hepsi vazifelerini yapmanın rahatlığıyla Rabbine kavuşmuştur. Bu şekilde ediyoruz. Kimisine... Hiç kimisi iman etmemiştir, tabi olmamıştır. Kimisine bir iki kişi tabi olmuştur, kimisine koca bir topluluk tabi olmuştur. Bu Allah'ın lütfu keremidir. Ama hepsi, her birisi, Adem aleyhisselam'dan Muhammed sallallahu aleyhi selleme kadar olan hepsi hakkıyla davetlerini yapmışlar ve Rabbilerine kavuşmuşlardır. Allah'ın salat ve selamı olan hepsinin üzerine olsun. Evet, bu cihetten olmak üzere Ad kavmi de bu iri yapılı, güçlü, şiddet ihtiva eden yapılarıyla Ad kavmi kendilerine gönderen Resulü yalanladığı için tüm rasulleri yalanlamıştır diye Allahu Teala tarafından beyan ediliyor. Ve nasıl yalanladıklarında Allahu Teala tafsilata girmeden izah ediyor. Izgalenlahum ehuhum Hudun etettegun. Şöyle ki onlara onların kardeşi olan Hud Sakınmaz mısınız dedi. Takva sahibi olmaz mısınız? Sakınmak, takva ne demektir? Allah'a karşı yani. gelirse sakınmak demektir. Yani nasıl olur? Ona Emirlen itaat, yasaklarını terkle evet. Emirlerini yerine getirmek, Haramlarım. yasaklarına sakınmaktır takva. Evet. Bu tanım şundan da dolayı önemli. Bizim dilimizde takva haramları terk etmek, emirleri yapmakla anlaşılmıyor. Onunla kayıtlı değil ya. Mübahları bile terk etmek olarak anlaşılıyor, mübahları, caiz olan şeyleri bile terk etmek. Böyle anlaşılıyor, o takvanın aslı bu değildir. Takva Sakınmaktır. Nasıl sakınmak? Allah'ın azabından sakınmaktır. Azabını gerektireceği işlerden sakınmaktır, uzak durmaktır, el çekmektir. Bu da emruları yapmakla, yasaklarını terk etmekle olur. Sakınmaz mısınız dedi Hud Aleyhisselamundan. Yani Allah katında çok büyük bir cürümünüz, günahınız var. Siz ne yapıyorsunuz? Şirk koşuyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Büyük Gelecek biraz. Ne yapıyorsunuz? Şu şu hatalar, günahlar işliyorsunuz. Bunlarla Allah'ın gazabını celm ediyorsunuz. Allah'ın öfkesi sizin üzerinize kopmak üzere. Sakının! Dedi. Yani eşittir. O size ne emrediyorsa benim kanalımla buna itaat edin. Neyi yasaklıyor şunu terk edin diye ikaza bulunuyorsa o ikazlara kulak verin o yasakları terk edin. Bu şekilde sakının dedi. Devamında da inniylekum rasulun emin. Muhakkak ki ben sizin için emin. Güvenilir bir elçiyim. Emin ne demekti emin? Emanet sahibi. Sırrına sahip olur. Aldatmaz. Hile kurmaz. Tuzak kurmaz. Arkandan iş çevirmez. Her şeyine güvenebileceğin. Yalan söylemez. Her sözüne inanabileceğin her vaadine mutlaka yerine getirir diye şüphe taşımayacağın kimse demek, emin. Eğer bir elçi, ben Allah'tan görevlik bir elçiyim diyor, kendisinin emin olduğunu dile getiriyor ve insanlar da buna şahitlerse, o zaman bu kimsenin hakkı nedir? İtaat edilmek. Düşünelim bir toplumda, mahallemizde, apartmanımızda, derneğimizde bir insan var ki, bu adam özü sözü bir, hiç yalan söylemez. Hiç gizli saklı yapmaz. Gıybet diye bir şey bilmez. Gıybet kişinin arkasına kurulmuş tuzaktır mesela. Menfaat perest değil. Güven telkin ediyor. Kimle muhatap olsa ona güven veriyor. Güven oluşturuyor. O güveni sağlıyor. Bu insanın her sözüne inanmak gerekmez mi? Eminiz bu adam yalan söylemiyor. Eminiz bu adamla böyle ikircikli davranış olmaz. Şimdi bu adamın bize verdiği mesaj sürekli sürekli böyle birkaç sefer tecrübe ettikten sonra bu adam bir şey söylüyorsa doğru söylüyordur değil midir? Bunun aynısını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de söylüyor kavmine. Kavmide onu biliyor zaten. Daha peygamberlik yamadenin cahiliyede onun ismi neyi? Muhammedun, Muhammedun el-Emin. Güvenilir Muhammed. Emin Muhammed. Allah azze ve celle kavmini davet et emrini gönderdiği zaman o safa tepesine çıkıyor. Kureyş kabilesinin kollarını çağırıyor. Ey falanca oğullar, ey filanca oğullar, ey filanca oğullar çağırıyorlar. Toplanıyorlar Safa Tepesi'nin eteğine. Evet. Safa Tepesi küçük bir tepecik. Ne diyecek acaba diyorlar. Merak ediyorlar. Zaten Mekke küçük bir yer. Böyle motor, araba, şu bu gürültüsü de yok. Fabrika gürültüsü yok. Seslendiği duyuluyor. Toplanıyorlar. Ben nasıl bilirsiniz diyor. Şu tepenin arkasında bir tane ordu var. Size hücum edecek desem inanır mısınız diyor. İnanırız diyorlar. Niye? Çünkü senin hayatın hiç yalanla şahitlik yapmadık. İnanırız diyorlar. O zaman diyor, ben size Allah'ın elçisiyim. Sizi Allah'ın azabından sakındırıyorum diyor. Biz bunun için çağırdın diyor. Bir kısmı çekiyor gidiyor. Yani mevzu insanları zora sokmayan, inancıyla alakalı, onları yükümlülüğe sokmayan bir şeyiyle alakalıysa, basit bir şey ise bu güvenilir bir insan. Doğru söz. Ama onları zora sokan, yükümlülüğe girdiren veya bir kısım hakimiyetini törpülecek bir şey olursa, bunun için çağırdın küçümsüyorlar. Ama neticede bu hala Muhammed'in elemindir. Yalancı değildir. Bir yalandan şahit olmadılar. Bunun benzerini Miraç'ta da yaşıyor Resulullah sellem. Yatağından kaldırıldı. Miktarı ölçülemeyecek mesafelere gitti geldi. Yatağı hala soğumamıştı. Ertesi gün sabah bu yaşadıklarını anlatıyor insanlara. Mekke'de, Kudüs'e gittim. Orada peygamberlere namaz kıldı. Oradan Allah katına yükseldim. Şunları gördüm, şunları gördüm. Ve geldim diyor. Bir gecede mi diyorlar? İnanmıyorlar. O zaman diyor ki şu an Kudüs'ten buraya doğru gelen falanca falanca falanca evde kervanlar var. O kervanların özellikleri şunlar şunlar şunlardır. Diye haber veriyor. O yolda gördükleri şeyler haber veriyor. Kervanları. Kervanlar geldikçe onun doğru sözlülüğü gene teyit ediyor. Ispatlanıyor. İnanmıyor gene inanmıyor. Yalancılığı yok. Doğru söylüyor. Falanca yerde dediği kervan o vakitten bu vakte kadar ne, ne kadar zaman gelmesi gerekiyor. Geliyor. Bakıyorlar ki onun haber verdiği kervan onun dediği gibi yerden tahmin olarak o saatte oraya geliyor. Sonra ilerideki, son ellerdeki ama neticede Allah'ın iman nasibotti dedi. imanı hak edenler, yemanı olan, iman diyorlar, imanı hak etmeyenler bir şekilde yine küfürde daim kalıyorlar. Allah Azze ve celil bize hidayet müjdü kullarından kalsın. Peygamberlerin ortak iddiası bu. Biz emin Resulü'üz. Güvenilir insanlarız. Dolayısıyla bir şey söylediğimiz zaman bunda yalan olmaz, dolan olmaz. Üşkağıt olmaz veya sizin aleyhinizle bir çalışma olmaz. Bilakis bu Allah'ın gönderdiği haktır diye onlara güvence veriyor Allah'ın rasulleri. Devamında da Hud aleyhisselam diyor ki öyleyse Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Ben güvenilir peygambersem sözü itibar alınır birisiyse o zaman sizin üzerinizde şu bir görev var. Nedir? Benim getirdiğim şeylerde de bana itaat edin ki benim getirdiğim şeyde Allah'a itaati Allah'a karşı takvalı olmayız. Sakınmaya gerektirir. Öyleyse Allah'tan sakının. Devamında da insanları davetten uzak tutan bir husus, ücret işi. Nuh selamın dediği gibi Hud selamı diyor ki ve ma'eselikum aleyhimin ecir in ecri illa ala rabbil alemin ben size bu davetin hususunda bir ücret hakkında bulunmayacağım ücret istemeyeceğim bilakis benim ücretim benim karşılığım alemlerin Rabbi olan Allah'ın üzerinedir yani bu sizden istediğim şeye karşılık bununla beraber şu kadar ücret verin şu kadar gündelik tayin edin böyle aylık bağlayın şu ihtiyaçlarımı giderin, şu eksiğimi karşılayın, evimin geçimini üzeriniz alın demeyeceğim, demiyorum. Benim ücretim sadece Allah'a Sadece istediğim şey nedir? Bana itaat edin. Bana itaat de Allah'a itaati e, takba sahibi sakınmaya gerektirir. Allah'tan sakınırım. Bu yeter diyor. Sonra da davetine başlıyor. Ettebnune bi kulli rıyın ayetenun tabetun Sizler her yüksek yere bir ayet, bir nişane Binaadep de eğlenir misiniz? Bu insanlar böyle güçlü, kuvvetli ve rakiplerini yenen olunca ne yapacaktır? Ganimetleri çok olacaktır dolayısıyla. Dünyaları da geniş olacaktır haliyle. İşte bu insanlar yüksek yerlere, yüksek tepeciklere, yol üstlerindeki noktalara eğlence mekanları kuruyorlar, bir alamet dikiyorlar. Kendilerinin emaresi olan bir alamet dikiyorlar. Binalar gibi, köşkler gibi, saraylar gibi ve orada eğleniyorlar. Abes boş işlerle uğraşıyorlar günümüzün kahvehaneleri gibi, gazinoları gibi veya buna benzer abes işle meşgul olma, toplanma noktaları. Buraları inşa eder, birer yüksek yerlere alamet diker ve abes boş işlerle uğraşır, eğlenir misiniz? Başka hiç mi bir işiniz yoksun? Hiç mi bir şeyle ilgili, mükellef tutulmuyorsunuz zannediyorsunuz? Hep abes işle mi uğraşacaksınız? وَتَتَّخِدُونَ <gülüyor> مِسَّانِعَ لَاَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ve sizler ebedi kalacak mısınız gibi ebedi kalacak halitlerden olacakmışsınız gibi sağlam sapa sağlam kaleler binalar saraylar mı inşa ediyorsunuz ediniyorsunuz Adem Aleyhisselam'dan resümüzhisselam ifadesiyle insanlığın boyu da ömrü de azalıyor bu ümmette yani 1400 küsur sene önce artık durdu ömrün kısalmasıyla durdu ortalama ömür 60-70 seneler sabitlendi. Boyumuza şu anki taşıdığımız boy. 170 75 civarı sabitlendi. Bundan önceki insanların hem boyları, posları büyüktü, hem ömürleri uzundu. Bu insanların da ömürleri uzun. Yaptıkları binalar onların ömürlerine yetmiyor. Günümüzde iyi kötü bir ev bir insanın ömrünü tamamlıyor. Ortalama. Kayseri'de o gürültünün, patırtının, trafiğin en yoğun olduğu yerde 60 senelik, 70 senelik binalar var. Yani 3 aşağı 5 şaharı onu yapan insan Bebekliğinde olsaydı, şu an onun ömürle beraber devam ediyor. Gidiyor olacaktı. Ama bunların döneminde böyle bir şey yok. Evler yapıyorlar, çatılar çürüyor. Sonra bir daha yapıyorlar, bir daha çürüyor. Bir daha yapıyorlar, bir daha çürüyor. O zaman ne yapıyorlar? Böyle kale gibi sağlam evler inşa ediyorlar. Sapa sağlam mekanlar inşa ediyorlar. Nitekim var, eskiye dayanmasa da bizim coğrafyamızda 100 senelik, 200 senelik, 300 senelik, 500 senelik yapılar var. Cami Kebir'e bakın. Punaç Camisi'ne bakın. O eski camilere bakın. Kaç asırlık camiler ama hala maşallah ayaktalar. İşte bunun gibi sağlam binalar, meskenler yapıyorlar. Allah-u Teala da bunu siz ebedi kalacakmışsınız gibi meskenler ediniyorsunuz diye Hûd Aleyhisselam'ın diliyle onları ikaz ediyor. Yani böyle ebedi kalacak gibi edinmeyin. Bilakis buralarda yeryüzünde misafirmiş gibi. Burayı geçici konaklama mekanı olarak Kabul edin, ahirete yatırım yapın. Çünkü bir insan kendisini ebedi düşünmeye başladı mı? Günümüz insanların genelde bu hastalık var. Kendisini ebedi olarak kabul etmese bile ölümü kendisine yanaştırmadığı, yakıştırmadığı için kendisi ölümü hazırlamıyor. Birakis dünyada ebedi kalacakmış gibi uzun planlar, tüylerle dedim uzun planlar koruyor. İnsanın ömrü uzadıkça binalarda. Erken çürümeye başladıkça tabii daha sağlam, daha sağlam, daha sağlam derken bakıyorsun ki içinde adı çok sağlam binalar yapıyorlar ve bu onları meşgul ediyor. <gülüyor> ahireti düşünmekten alıkoyuyor. Ahiret düşünmekten alıkoyacak şeylerle değil belki ahireti hatırlatacak iştele meşgul olmalı kul ki kulluğunu ihmal etmesin. Ahireti ihmal etmesin. Ve izabet taştım ve taştım cebbariyin ve sizler aynı zamanda yakaladığınız zaman cebbarca, zorbaca yakalıyorsunuz. Döverek, söverek, elindeki malı gasp ederek, eziyet ederek, zulmederek yakalıyorsunuz. Yani zorbalık yapıyorsunuz. Özellikle bu ayeti tefsir ederken elmler diyorlar ki onlar yol keserlerdi. Yol keserler, zorbalık yaparlardı. Yabancılara zulmederlerdi. Fettekullah ve yatıyün. Öyleyse Allah'tan korkun, sakının ve bana itaat edin. Diyor Hud aleyhisselam. Vettakullezî emendekum bimâ ta'lemûn. Bildiğiniz şeylerle size destek veren, size genişlik veren kimseden yani Allah'tan sakının. Emendekum bi'enâmin ve banîn sizleri hayvanlarla, eti yenen boğazlanan hayvanlarla ve evlatlarla, oğullarla sizi destekledi, genişletti, yani sayınızı çoğalttı. Bu insanların sayıları çok kalabalıkmış. Hayvan cinsinden mallarda oldukça fazlaymış. Allah onlara böyle bir genişlik vermiş. Bu şekilde sizi genişleten, size destek veren Allah'tır. Ondan sakının. Onun azabından sizi koruyacak. Takvaya bürünün diyor. Devamında da hayvanlar ve çocuklardan başka ve cennati ve uyun Sizlere bahçeler ve Nehirler, akar sular, su kaynakları verdi. Bu şekilde de size destek oldu. Coğrafyalar oldukça verimli, efendim su kaynağı bol, bahçeleri güzel bir coğrafya şey, İni aĥaﬂ aleyküm adabeye ümün azîm. Muhakkak ki ben sizin aleyhinize o büyük günün azabından korkuyorum. Büyük günün azabı. Ne zaman olur bu büyük günün azabı? Ya, tamam. Hesap günü olur. O büyük gün, uzun gün. Hükmen büyük. Ama müktel olarak uzun gün. O günün uzunluğu ne kadardı? 50 bin sene. 50 bin sene. direkt gelince çok kolay. 50 bin sene. Üç kelimecik değil mi? Bir, birkaç saniyede söyleyelim bir süre. İnsan ömrü ne kadar? Ortalama insan ömrü. 60-70 yıl. Adem Aleyhisselam en uzun yaşayan insanlardan birisiydi. Ne kadar ömrü vardı? 160. Bin sene o, yaklaşık. En uzun ömrü olanlardan, davet olunanlardan birisi Nuh Aleyhisselam'ı. <gülüyor> Kaç sene peygamberlik oldu? 950. 950 sene. 10 asır değil mi? 10 asır. O gün ne kadar sürecek? 50 bin, 50 bin sene. O 50 bin senelik süre azabı büyük gün. O gün bazen azabı daha edilmez başlıyor. Yani topraktan çıkartılır çıkartılmaz başlıyor. Ta ki günün sonuna kadar. Günün sonuna kadar devam ediyor. Bu adam kabirde ne kadar azap gördü. O günün sonunda gireceği yerde ne kadar azap görecek. Bunlar insan hafızasını arasını kabullense bile üzerinde tefekkür edemeyeceği, iyice kavrayamayacağı Allah korusun. Ve haşır günün azabı günümüzdeki böyle bazen sıcak bazen soğuk, bazen böyle fırtınalı bazen dingin değil. Güneş yaklaştırmış bir mile. 1 mil mesafeye. Şu an 500 küsur milyon yıl ötede. Kara mili 1.6, deniz mili 1.8 planıdır. İnsanların bazıları topuk kemiğine kadar terliyor. Sıcaktan ve korkudan. Bazıları diz kapığına kadar terliyor. Bazıları beline kadar terliyor. Bazıları ağzına kadar terliyor. Bazen ağzına giriyor çıkıyor. Bazıları da terinin içerisinde yutuluyor, boğulur gibi oluyor. O günde kimisi zekatını vermediği için zekat malı tarafından yakalanıyor, azap görüyor. Kimisi dünyada kibirliymiş, ad karmının yaptığı gibi, zorbaymış, kendilerini beğenine başlanan küçümsermiş. Bunlar küçücük yaratılıyorlar. İnsanlar etrafta dolaşırken üzerine basması Herkes can korkusundan o gün öyle geçiyor. Can korkusuyla geçiyor. İnsanlar bunları görmüyorlar. Ki herkes herkes kendi derdinde. Bazı insanların boyları uzun haşlediliyor, müezzinler gibi. Bazıları da böyle küçücük, zerre miktarı haşlediliyor. Zerre miktarı haşledilenler ortalıkta da olsan Karıncayı örnek olarak düşünelim. Karınca ortalıkta olsa, ve oldukları da birileri can korkusuyla, can havle dolaşıyor, kaçışıyor efendim, veya birilerini kovalıyor olsa, kim karıncayı düşünür ki? Bazı insanlar da öyle. Azap korkusuyla ortalıkta dolaşan, hesap peşinden koşan insanların... Üzerine basması için can korkusu yaşıyor. Oradan oraya kaçıyor, oradan oraya kaçıyor. O günün azabı korkunç gerçekten. O kadar farklı azablar, o kadar farklı sahneler var ki. Biz bunları farklı ayetlerde, farklı hadislerde ayrı birer perde olarak görüyoruz. Halbuki o perdeleri şöyle aynı sahneye bir uyarlasak, aynı sahneye satarsak böyle çok farklı modlar var. O büyük günün azabından işte sakındırıyor Hud aleyhisselam. O büyük gün azabından sizin aleyhinize korkarım. Yani o günün azabı sizin aleyhinize büyük olacak. Bu halde devam ederseniz korkunç olacak. Ve öyle sizin cisminizin büyük oluşu, kuvvetinizin fazla oluşu veya efendim sağlam yapılar yapmanız sizi kurtarmayacak diye onları ikaz etmeye çalışıyor, gayret ediyor. Peki onlar ne diyorlar? قَالُوا سَوَّاُنْ aleyna اَوَاَزْتَ اَمْلَمْ تَكُمْ مِنَ الْوَائِذ۪ينَ Dediler ki sen bize vazetsen de fark etmez. Biz de vaz edenlerden olmasan da fark etmez. Yani biz umursamıyoruz. İster vazip, nasihat et, sakındır, ister sakındırma, hiç önemli değil. Bizim için önemi yok. Biz seni dikkate almıyoruz demek istiyorlar. Yani. Günümüzde Hud Aleyhisselam'ın gönderildiği kavim yok ama o kavmin yoluna giden insanlar var. Çok. İnsanlar Allah'tan kork. Şundan sakın. Şu vazifeyi yerine yaptığında ne yapıyorlar? Büyükleniyorlar. Sen mi daha iyi biliyorsun diyorlar. Benim hayatıma karışma diyor. Veya şimdi devlet zaten yasa çıkartmış. İnsanların arasında kin ve nefret sokmak diye bir suç icat edilmiş. Davet etmek, Allah'tan sakındırmak, hakka yönlenmeye gayret etmek insanların arasında kin ve nefret doğumu ekmek diye hisslendiriliyor. İnsanlarda özellikle bu ve buna benzer kanunların verdiği genişlik, rahatlıktan bir de internet ve sosyal medyada kanalıyla insanlarda oluşan bu bencillik, kendini beğenme toplumdan ve diğerlerinden daha öncelikli olduğu düşüncesi egonun yüksekliği bir başkasının vaazine, nasihatine emri bir maruf, nehyanın mükerneki İslam'ın önlem değerlenilmiştir kapatıyor o insanı. Ya kızıyor, ya efendim üzerine hücum ediyor veya sırt çeviriyor. Bu Hud aleyhisselamın kavminin bu da Aleyhisselam'a dediğinin benzerini lafız olarak olmasa da tavır olarak ortaya koyuyor insan. Bizim atalarımız dönemlerinde bu kadar değilmiş elhamdülillah. Veya bizim küçüklüğümüzde bu kadar değildi. Son zamandan son 15-20 yıldır herhalde bu biraz daha azgınlaştı. Şiddetlendi. Efendim, kibir, kendini beğenme, kendini yeterli görme, başkalarından üstün görme. Biraz daha çoğaldı, fazlalaştı maalesef. Kimseye pek böyle bir şey söylenemiyor yerinden kalkla, şuraya oturdu, denemiyor. Veya şunu terk et, denemiyor maalesef. Hud Aleyhisselam'ın kavminde söyledi bu. Sen bize ister vaaz et, ister vaaz et. Önemli değil. Biz seni kale almıyoruz diyorlar. Hani emin peygamberdi. Hani herhangi bir yamuklu olmayan, düzgün, onların içerisinde doğmuş, büyümüş, yaşamış, tanıkları bildikleri birisiydi. Ama onların üzerinde bulunduğu yolu değiştirmeleri gerektiğini hatırlattığında biz seni önemsemiyoruz. <Gülüyor> Sana kulak vermiyoruz diyor. Bu ancak öncekilerin gelenekleridir. Yani Nuh Aleyhisselam'ın döneminde yaşayan küfredenlerin gelenekleridir. Ve onlardan sonra gelecek hali hazırda devamı olan, devam ede gelen kafirlerin gelenekler işte. Bu şekilde gelenek oluşturmuşlar onlar. Sen bize ister vaaz et ister etme. Hatta vaaz etmemeni tercih ederiz. Boşuna zamanımızı alıyorsun, yobazlık yapıyorsun. Biz de kendin gibi gerici etmeye çalışıyorsun. Zaten iman ettik diyen insanlar da sana uyanlar en rezillerimiz, en böyle basitlerimiz, zayıflarımız. Onlar gibi olmamız istiyorsun. Yapma, daha iyi demeye getiriyorlar. Ve ma nahnu bi muazbebiin ve bizler sen haber verdiğin gibi azap edileceklerden de değiliz. Azap görmeyiz biz. Yok öyle bir şey. Diyorlar hani o büyük günün azabından sakın duruyordu ya, öyle bir azap yok, o gün olsa bile biz azap görmeyiz diyorlar. Biz değerli üstün ırkız biz. Biz değerli insanlar. azap görmeyiz diyorlar. Bu üstün ırk sadece günümüzdeki İsrail diye kendinden isimlerken devletin halkına mahsus bir olay değil. Küfredenlerin hepsinde mahsus bir olay. Üstün ırk. Bizim ülkemizde de var bu ırkın üstünlüğünü savunanlar kendilerini mülliyetçi izyat ediyorlar. Üstün ırkız diyorlar. Bir yes, Türk dünyaya bedeldir diyorlar. Bir İngiliz dünyaya bedel değil, olamaz. Bir Alman hiç değil. Bir Çin asla zaten. Japon da olamaz. E Arap zaten Arap olamaz. Kim? Tek Türk. Bu üstün ırk, aziz ırk anlayışı İslam dininin reddettiği bir anlayış. Ta geçmişten beri Tüm dinler İslam ile İslam dinlerinin hepsini reddettiği bir şey. Üstünlük nerededir? Takva yani. ne yani, neydi yani? Takva neydi? Kim Allah'ın emrine, emrine, emrine, emrine daha emrine. çok uyar? Evet. Kim Allah'ın yasaklarından daha çok sakınır? En takva sahibidir. Işte. En üstün odur. Demek ki bir Türk dünyaya bedel değil. Dinimizin öğretisini söylüyoruz. Kim dünyaya bedel? en takva sahibi inanmayan bütün dünya dolusu insanlara bedel. Öyle sıralayalım. İnanmayan, küfreden bütün dünya dolusu insana bedel. Azap görmeyeceğiz diyebilecek imanda nasibini almış kim var? Biz azap görmeyiz. Allah biz azap etmez diyen kim var? İsrail. İsrail. başka yok öyle bir topluluk. Görürüz de biz Allah'ın sevgilileriyiz. Biz görsek de az görürüz, kurtuluruz diyorlar. Eyhibaa yani Allah'ın en sevgili en değerli sevgili kulları izliyorlar onlar. Kendi akıllarınca tabi. allah Teala Kur'an'da onlar için kafirler diyor. Yani onlar kendilerini biz Allah'ın sevgili kullarız diyorlar. Evet. Allah da onlara kafirler diyor. İki söylem arasında ne kadar fark var? Doğu ile Batı kadar fark var. Doğu ile Batı arasında daha uzak mesafe yok. Bir de kuzey ile Güney arasında daha uzak mesafe yok. O kadar mesafe var Allahu Teala'nın onların hakkında söylediği sözlerle onların Allahu Teala hakkındaki sözler arasında. Bu sözü kim söyler ise onların yoluna gidiyor demektir. Hiçbir ırk, hiçbir halk, hiçbir nesil, hiçbir soy üstün değildir. Üstünlük ancak allah. takvâdedir. İnne ekramakum innallahi etkâkum diyor allah Teala. Allah katında en kerim, en üstün olanız, en Takva sahibi. En fazla sakınlanmıştır. Bu kadar basit. Kim sakınıyor? O üstün. Kim iman ediyor? O üstün aziz. İmmen izzete elillahi ve lirasulihi ve lilmüminin. İzzet ancak Allah'ındır. Allah'a aittir. Rasullerine aittir. Resulüne aittir ve iman edenlere aittir. Diğerlerinde bir üstünlük, bir değer, fazilet yok. Bizler azap görecek de değiliz diyerek kendilerini temize çıkarttılar. Peki cevap fekezebuhu feehleknahum Onlar o kavim onu yani Hud'u yalanladılar ama biz de onları helak ettik. Helak ettik. Yani adları, sanları sadece kitaplarda hikaye olarak kaldı. Zamanın behrinde falanca kavim varmış diye kaldı. Masal olarak kaldı. Helak etti Allahu Teala. İn <gülüyor> fi zalike'l ayeh ve ma kan ekseruhum mu'minin. Muhakkak ki onda bir ayet vardır, delil vardır, burhan vardır ve onların çoğu mü'min değildiler. Hud aleyhisselam'a iman edenler çok azdı, kavmin kalabalığı fazla, iman edenler oldukça az. Onların helaki nasıl oldu peki? Helaki şöyle oldu, gene tefsir kitaplarında geldiğine göre, Allah azze ve celle onların üzerine ince bir kum fırtınası gönderdi. O kum fırtınası onların bahçelerini, ağaçlarını, çardaklarını Önce o değer verdikler malları uçurdu, yok etti. Helak, etti, helak etti. Daha sonra Allah Azze ve Celle bu rüzgarın şiddetini arttırdı. Sarsarin diye geliyor. Yani böyle vuu diye ses çıkartan rüzgar var ya. Evet. Oh, biz öyle bir rüzgar görmedik elhamdülillah. Biz sadece sesini duyuyoruz, hafif böyle kulağa hoş gelen bir ses duyuyoruz. O kulağa hoş gelmeyen ve daha şiddetli, helak edici bir sesle geliyor gelen rüzgar evlerinden onları dışarı çıkartıyor. Saklandılar ya o muhkem yapılarına. Evlerinde onları dışarı çıkartıyor. Sonra o onları kaldırıyor. Yere çarpıyor. Ve onların boyunları vücutlarından ayrılıyor. kafalar vücutlardan ayrılıyor. Bundan dolayı Allahü Teala onların helaka edilişini e, beyan ederken onlar devrilmiş hurma küçükleri gibi oldular diyor. Hakk'a suresinde de var. Gamer suresinde de var. Müsaade ederseniz o ayetlerde okuyalım. Onlar nasıl helak olduğu bir gözümüzün önüne getirmeye çalışalım ve ibret alalım. İnna erselnâ aleyhim rîhan sarsaran fî min müstemir. Muhakkak ki biz onların üzerine bir rüzgar gönderdik ama böyle korkunç bir rüzgar. Uğultulu bir rüzgar gönderdik ne zaman? Devamlı uğursuz bir günde. Bir gün içerisinde geldi ve bu 7 gece 8 gün sürdü. 7 gece 8 gün aralıksız bir korkunç rüzgar. Tenzi'un nase ki ennahum i'jazun e nakhlim munqa'ir. O insanları sanki sökülmüş, kökünden sökülmüş hurma kütükleri gibi yapan, yere seren bir rüzgardı. Hakk'a sırasına biraz daha da geliyor. 5 ile 7. ayetlerde. Ve emme adun feuhliku bi rihmin sarsaratinatiye. Ad kavmine gelince onlar e, devamlı olan Efendim uğultulu bir rüzgarla helak edildiler. Saharaha aleyhim sema'aleyale ve temaniyet ayamin husuma feteran gowme fiha sar'a ki a'jazu nahl khabiya. Onların üzerine 7 gece 8 gün devam etti esmeye ve o kavmi sen sanki hurma kütükleriymiş gibi yere serildiğini gördü. Fehel tera lehum min Son onlardan geri kalan bir şey var mı? Hiçbir şey kaldı mı geriye? Hiçbir şey görüyor musun? Esameleri kalmadı. At kavmi, onlardan sonra gelen semut kavmi de aynı şekilde. Onların sadece falanca yerde yaşıyorlardı ve orada helak edildiler diye isimleri var. Toprakları var. Bir eserleri yok. O evlerinden, bahçelerinden, barklarından bir eser emari yok. Ürkütücü bir hikayeleri kaldı. Korkunç. Bu insanlara bu azapla azap eden bu ümmetin abdest almadan, ama sıkılmadan, itaat etmeden rahmetini umduğu Allah-u Teala. Rahmeti var ya Azze ve Celle'nin o gazabına galip gelen rahmeti, o gazabına galip gelen rahmet sahibi olan Allah-u Teala bunları 7 gece 8 günleri böyle, böyle helak etti. İşledikleri suçlar bizim günümüzdeki işlenen suçların yanında daha basitti, daha hafifti. Şu an dünyada yaşayan? insanlıktan bahsediyorum. Şu neslin içerisinde vuku bulan günahlar tarihin hiçbir döneminde bir ırkta, bir toplulukta bir yere gelmemişti. Yani sanki şu an halihazırda devam eden insanlık tarihi içerisinde işlenen günahlar tüm şimdiye kadarki insanlık tarihi içerisinde serpiştirilmişti. Falanca kalmış, şu kusurlar vardı, falanca kalmış, şu kusurlar vardı, falanca da şu kusurlar vardı, serpiştirilmiş. Şimdi onlar sanki şu anki insanlığa cem edilmiş, toplanmış gibi. Hatta onların işlemediği günahlar var. Halihazırda. Ama Allah Azze ve Celle, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in duasını toptan helak edilmeme, duasını kabul ettiği için, Kur'an-ı Kerim'le kıssasını gördüğümüz bu azap çeşitlerini, helak çeşitlerimizi görmüyoruz. Toplum olarak görmüyoruz. Ferden gene görüyoruz, duyuyoruz da toplu olarak görmüyoruz. Allah-u Teala'dan temennimiz, isteğimiz bizleri razı olacağı bir hayatta yaşatsın razı olacağı şeyleri bizlere sevdirsin kolaylaştırsın. Kerih gördüğü, gazabını yiyebilecek işler de bizlere kerih göstersin, Bizleri onlardan o kerih gördüğü işlerden uzak durma tütfuyla tutamayız. Razı olduğu hoşnutluğunu kazanabileceğiniz bir hayatta yaşayıp hoşnutluğunu kazanacağı kullardan olarak ona kavuşabilmeyi bizlere kolaylaştırsın. Tarihten ibret alan, hikayelerin okuduğu kavimlerin düştüğü hatalardan ibret alıp o hatalara düşmeyen Fasiret sahibi kullarına kısır azze ve cümle. Nequl gavli hâda Estağfirullah al-azîme li Alekum ve lisahiril mü'minin Sübhaneke Allahümme Rabihamdu. Uşhedü en la ilahe illa anı estağfirüke ve eturbi ileyh Akhir dâvânü enilhamdülillâhi Rab'l-alîm.